Bu videonun konusu hayal kırıklığı. Hayal kırıklıklarınız. Bazıları film izler, iki saat sinemada izlerizler, izler, ya sonu böyle mi bitecekler, isyan eder. Bazıları birisinden hoşlanır hayal kırıklığı olur. Daha çıkmadan hayal kırıklığı yaşayan vardır. Bazıları ise hiç hareket etmeden hayal kırıklığı yaşar. Yaş gelir 40'a 50'ye bu muydu der. Yani bana layık görülen hayat sen kaldırmadıysan değerli mabadı kaideden kusura bakma hayalin kırılacaktır. Gelin görelim bakalım hayal nasıl kurulur ve hayal kırıklığı nedir? Umarım bu video hayal kırıklığı olmaz. Hoş geldiniz. Benim için hayal kırıklığı dediğiniz zaman aklıma gelenlerden bir tanesi Lost dizisidir. Lost dizisini sezonlarca izledik. Muhteşem şeyler olacak diye bekledik. Son bölüm Bütün dünyada global hayal kırıklığıdır. Şimdi Game of Thrones'ta hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Niye? Dizi daha böyle ders almış, kaliteli bir şekilde ilerliyor. Ama umarım benzer bir şey olmaz ve keyifli olur. Hayal kırıklığı nerede yaşarsınız? Size hemen anlatayım. Siz bir sonucu çok büyütüyorsanız ve size vaat edilen de büyükse sonuçta istediğiniz gibi değilse işte o zaman onu hayal kırıklayın. Hayal kırıklığı çocuklukta başlar. Babanız der ki işte size, sana bir sürprizim var okulu bitir şöyle olacak böyle olacak süper sürprizim var adını koymadığı için karşınıza bir tane oyuncak ayı peduş bilmem ne bilmiyorum hangi çocuğa bunu verir ama çocuk bisiklet bekliyorken ona oyuncak metal araba verirseniz işte o zaman hayal kırıklığıdır. Hemen size hayal kırıklığı yaşatayım. Şu an ekranda gördüğünüz gibi filmlerin bu sahnelerinin böyle çekildiğini öğrendiğiniz zaman hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar başarılı gerçekten o dünyanın içine giriyorsunuz. Ama bu gördükleriniz film hileleri, çekim hileleri vesaire sizi gerçekten hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü bunları istemiyorsunuz. Siz o dünyaların gerçek olmasını istiyorsunuz. Bayılıyorsunuz. En büyük hayal kırıklıkları da kitabının sinemaya çok kaliteli uyarlanmamasından çıkar. Yani bazıları der ki ya Yüzüklerin Efendisi'nin kitabını okusanız ki ben okumuşumdur. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü kitapta hayal dünyanız yepyeni bir şey. Özellikle ikinci, üçüncü sayfadan sonra beyniniz resimleştirmeye başlar. O üçte efektlere falan ihtiyacınız yoktur. Siz o e, kulenin savunmasındasınızdır. Gondor'un bilmem neresindesinizdir. O yüzden de etrafınızda olan olaylar çok büyür. Filmine gelince hayal kırıklığı. Ben Stephen King filmlerinde hep hayal kırıklığına uğramışımdır maalesef. Mizere hariç. Peki bir hayal kırıklığı nasıl ölçülür? 1- size o beklentiyi yaratan kişinin maddi gücü, manevi gücü, gerçek gücü... Yani bakıyorsun diyorsun ki ya bu bana bir sürpriz yapacaksa harika bir şey olmalı. 2- Sizin öncesinde ona yaptığınız yatırımlar o hayal için. Siz çaba göstermişsinizdir, kendi başınıza çok emek vermişsinizdir. Hayal kırıklığı olabilir. İnternette bir şey görürsün, çok beğenirsin, 600 lira para verirsin sonra bakarsın ki saltalık, hayal kırıklığı. Birine çok fazla emek verirsin, çok istersin senin için çok güzel bir şey yapmasını, iyilik defterini sürekli yazarsın karşında sana bir kitap ayırıcı ya da müzik kutusu alır, hayal kırıklığı. 3- Bekleme süreniz. Bir şeyi tahsil etmeyi, mutlu olmayı ne kadar ertelerseniz ve beklerseniz beklentiniz o kadar büyüyor. İşte sıkıntı burada. Dopamin salgılanması da geciktiği için sonuçta mega dopamin istiyorsun. Diyorsun ki ya hadi artık beni güzel bir yere götür. Haftaya gideceğiz. Sonraki haftaya gideceğiz. Sonraki haftaya sonra da seni bir AVM'ye götürüyor ve oradaki bir e, fast foodcuyu tutturuyor. Diyorsun ki sen odunsun. Ha dost. Hayal kırıklığını sana yaşatan kişinin geçmişte yaptıkları ve vaatleri Eğer geçmişte güzel bir şeyler yapmışsa daha büyüğünü bekliyorsun. Geçen sene sana ne bileyim hep e, kitap dışında bir şeyler aldıysa, sana özel bir şeyler aldıysa bu sefer de muhteşem bir hediye bekliyorsun. Geçen sana diyelim ki çirkin bir örnek veriyorum, hoş değil, bu örneği sevmiyorum. Hediye bu değildir. Geçen sene sana playstation almış, akıllı telefon almış ondan sonraki şey ondan önceki sene. Bu sene diyorsun ki artık diyorsun da herhalde araba alacak, ruhunu satacak benim için. Sana kitap getirdiği zaman hayal kırıklığı. Ha bir de Senin hayal edebilme gücün var, çerçeven var. E sen o çerçeveyi aşırı geniş tutabiliyorsan ya kesin şu olacak, bunu da yapacak. Bana muhtemelen uçakla Paris'e götürüp bilmem ne meydanda Eiffel kulesini satın alıp ooo sen öyle uçarsan hayal kırıklığı tabii ki. Hayaller bilmem ne, gerçekler senin o suratın. Dolayısıyla hayal kırıklığını aslında siz üretiyorsunuz. Çok fazla şey isterseniz ortaya çıkan her ne olursa olsun mutsuz olacaksınız. Bizde özellikle erkekler toplumumuz, hayal kırıklığı deyince futbolcular aklına gelir. Ya işte mesela Gaz için hacı bir hayal kırıklığı değildir. Aldı sırtladı. Ama ne bileyim Beşiktaşlılar için belki Batuhan Karadeniz bir hayal kırıklığıdır. Her takım, her e, ne bileyim spor kulübü çünkü sadece futbolda değil voleybolda vesaire her alanda finali ister, en büyük başarıyı, oyuncudan çok şey bekler Sonra yapamadı mı hayal kırıklığı. Bizde çok hızlı zirvede, çok hızlı aşağıdasındır. Fatih Terim bir çıkar, bir iner. Galatasaray takım bir sahip çıkar, babamız imparator der. Ultra'stan üstüne çöker, sonra adamı kovarlar ya da yönetim gönderir, sahip çıkılmaz. Her Hı. ne olursa olsun hayal kırıklığınızda sahip çıkmanız gerekir. Bizde Aslında futbol olanı gittikçe azalıyor çünkü internet dönemi televizyon dönemi gibi değil. Televizyon eskiden evlerde tekti, maç günlerinde evin erkeği baskı yaparak futbol izlediği için aile de futbol izliyordu. Şimdi futbol fanatizmi bir tık daha futbola yönelik hayal kırıklıkları da tabii ki biraz daha azalıyor. Bir de hayal kırıklığı bağımlılığı vardır. Bazı insanlar kötü şeylerin başına gelmesini çok kanıksar. Hatta kendi üzerinde bulduğu için hatayı Kimsenin onu aldatmasına, üzmesine, kalbini kırıp gitmesine suç bulunmaz. Ya olsun der, canları sağ olsun. Ya adam seni 5 sene oyalayıp tüymüşsen halen canları sağ olsun yapma. Ne diyor Franz Kafka? Diyor ki beni hayal kırıklığına uğratan benden başkası değil. Bazen hayal kırıklığı seçilen meslek, üniversite ve kariyerdir. Lütfen ikinci bir karakter, ikinci bir kariyer, ikinci bir iş oluşturmaktan korkmayın. Bazen Bazense tatildir tatili o kadar çok beklersin ki bir yıl boyunca ve sana internet sitesi o kadar havalı satıyor ki gidiyorsun. Yok öyle bir yer. Tatile gittiğin yer küvet diye, jakuzi diye sunduğu şey bir tane leyen. Dolayısıyla şikayetvar.com gibi şikayet siteleri tatil yerlerinin sıkıntısıyla dolu. Lütfen bunun için bir parça hani 50 lira, 100 lira daha paraya kıyın ki o güzelim tatiliniz kabusa dönüşmesin. Bazen Bir yemektir. Böyle gittiğim üniversitelerde, seminerlerde, illerde çok şey olur. Hocam buranın şusu muhteşem, buranın harika. Gidersin. O kadar da harika değil. Yani onlar bayılıyor damak tadında ama senin akciğerlerin parçalanıyor. Karaciğer çıkıyor dışarıya. Dolayısıyla bir şeyin beklentisini çok yükseltirseniz insanlar da o kocaman beklentiye göre hayal kırıklığına uğrar. Bir de bir ricam var, ne olur ilinize geldiğim zaman zorla yedirmeyin. Yani insanın midesinin bir kapasitesi var, o da bir hayal kırıklığı. Yiyemiyorum diye kızıyor, hocam arkanızdan ağlar, yiyin, kürekle sokuyor ağzına, etme. Çıkarcı minik hayal kırıklıkları var. Türk toplumu için konuşuyorum, dünyayı genellemeyeyim, dünyada da oluyordur mutlaka. Erkek kıza küçük güzellikler yapar, Türk erkeğinde bunu çok görürsünüz. Sonunda böyle bir cinsellik ödülü bekler, olmayınca hayal kırıklığına uğrar. Sonra surat düşer. Sonra kız onun suratı düştü diye ona şirinlik mutluluklar yapar. Erkek bir umutlanır yine moral düşer. Dolayısıyla bu tip hayal kırıklıkları var. Ama en büyüğü aşktadır. Daha başında başlar. İlk tanışmada sana birileri der ki ya tam sana göre, tam sana göre bir gidersin hiç alakan yok. Hayal kırıklığı. Çıkmaya başlarsın. Herkes başta rol yapıyordur. Sahte kendisidir. Gerçekler ortaya çıkınca hayal kırıklığı. Yıllarını verirsin. Hep fedakarlık yaparsın. Bir gün sanırsın ki seni gerçekten seviyor, karşına geçer der ki ben senden istememiştim. Hayal kırıklığı ve gider. Bunların hepsi hayal kırıklığı. Bazense hayal kırıklığı umduğunuz şeyin gerçekleşmesi değil de gerçekleşmemesidir. Örneğin evlenmeyi umarsın ama evlenemezsin işte o büyük bir hayal kırıklığıdır. Unutmayın. Ne kadar yükselirseniz, o kadar yüksekten düşersiniz. Sağlam adımlarla çıkın. Çünkü genelde hayal kırıklığı seçtiklerinizde değil, vazgeçtiklerinizde oluşur. O yüzden vazgeçmeden önce iki kez düşünün lütfen. Vefat etmeden önce Mandrake, Ertuğrul Işınbart'la bir görüşmemiz olmuştu. Beraber bir sahne imkanımız olmuştu. Ee, Ertuğrul Bey büyük bir ilizyonisti. Ve hikaye numaralarını gösteriyordu. Hilelerini rica ediyorduk gösterir misiniz? İki tanesini göstermişti. Çok güzel bir söz söylemişti. Aklımda kaldı. Dedi ki ya dedi insanlar dedi illüzyonistlerden dedi hilelerini öğrendiği zaman nefret eder biliyor musunuz? Aa dedik niye öyle? Çünkü ben bu kadar basit bir numarayı yiyecek kadar ahmak mıyım diye düşünür ve hayal kırıklığına uğrar. Aslında illüzyonun kendisi güzeldir. Hayal kırıklığına uğrarsınız demişti ki çok akıllı. Aşkta da öyledir. Bazı insanlar aldatılmayı, kandırılmayı sever. Gerçeği öğrendiği zaman hayal kırıklığına uğrar. Bu konuda size aşağıya bir link verdim. Mutlaka video bitince izleyin. Şimdi açın yan sekmeline dursun Bakalım hayal kırıklığına uğrayacak mısınız? Çünkü çok sevdiğim bir e, beyefendinin e, videosu e, inanılmaz uzun bir serisi vardır ve e, illüzyonistlerin hilelerini açığa çıkartır. Ama lütfen 15 dakikalık bu videoyu kenarda dursun. Bakalım sizde hayal kırıklığına uğrayacak mısınız? Yazarsınız aşağı yorum bölümüne. Güvendiğiniz insanların size hayal kırıklığına uğratması size koymaz. Güveninizi kırması koyar. Yani aslında dert ettiğiniz şey Vadettiği için olmaması değildir. Bir kere daha yalan söylediği için üzülürsünüz. Güveninizi bir kere daha sarstığı için, hatta ona tekrar eskisi gibi güvenemeyeceğiniz için üzülürsünüz. Yoksa size verdiği hediye ya da götürmediği yerin doğum gününüzü unutmasının bir önemi yoktur. İtalya'da bir e, o da vefat etti. Çok üzgünüm. 7 yıl önce bir restoranda bir restoran şefiyle sohbet etmiştim. Restoranın da sahibiydi. Sağ olsun. E, çok güzel bir şey söylemişti. O bayağı yaşlıydı. O zaman 63 yaşındaydı. E, demişti ki. Yaşlanmıyorsun demişti biliyor musun? Aslında ruhun eskiyor. Çok güzel bir laftı. Ruhun eskiyor aslında bir video konusu olabilecek bir isim. Ya da ikinci kitapta bunu, birincisi burada. <gülüyor> i̇kinci kitapta bunu bölüm yapayım. Ruhun eskimesi. Nasıl yani demişti? İnsanlar ruhunu yıpratır demişti. Özellikle demişti hayalini gerçekleştirmeyen, sende hayal kırıklığı yaratan, alıp çekip gidenler, çok hoşuma gitmişti bu laf. Alıp çekip gidenler, hiçbir şey bırakmayanlar, yağmacılar, seni ruhunu eskitir ve hayal kırıcılar Gerçekten de senin ruhunun artık onarılamaz hale gelmesine sebep olur demişti ki Umarım kimse alıp çekip gitmez. Alıp çekip gidiyorsa geride bir şey bırakır en azından ve ruhunuz eskimez umarım. Çünkü hayal kırıcılar ruhunuzu eskitiyor. Bir söz var seni öldürmeyen şey seni güçlendirir. Yanlış. Seni öldürmeyen şey neden öldürmedi onu bileceksin. Bileceksin ki bir sonraki başına geldiği zaman yine ölmeyesin ve hazırlıklı olasın. Tesadüfen ölmediysen İkincisi seni öldürebilir. Gabriel Garcia Marquez diyor ki Her zaman seni üzüp hayal kırıklığına uğratacak birileri olacak. Ama sen insanlara güvenmeye devam et. Asıl mesele ikinci defa güveneceğin insana daha fazla dikkat et. Çok güzel bir söz. Peki hayal kırıklığını nasıl çözebiliriz? İlk önce hayal kırıklığınızın sebebini anlamamız lazım. Diyelim ki bir durakta bir yöne gitmek için otobüs bekliyorsunuz. Birkaç tane sıkıntı olabilir. 1 O duraktan o otobüs geçmiyor olabilir. Gelmeyecek bir otobüsü bekliyorsundur. 2- Otobüs çoktan geçmiş olabilir. Zamanlaman yanlıştır. 3- Orası bir durak olmayabilir. Senden önce hayal kırıklığı yaşayan insanların pes edip durduğu yerde duruyorsundur. Onların son durağı senin ara durağın değildir. Yani pes etmişlerin önce ayakta durduğu bir yerde sen orayı duraksana bekliyorsan yine beklediğin otobüs gelmeyecektir. En acısı Orası bir duraktır. Ama gerçekte otobüs yoktur. Boşu boşuna gelmeyecek bir şeyi bekliyor olabilirsin. Bunu yıllar sonra fark eden var çok acı bir şekilde, çok üzülüyorum. Hayal kırıklıklarıyla bazı insanlar çok iyi başa çıkamaz. Domino etkisi denilen kötü bir etkisi var. Hayal kırıklığı bir şeyi çökerttiği zaman enerjinin diğer olaylara odaklayamadığın için hayatındaki her şey ekranda gördüğünüz gibi pat pat pat pat çöküyor olabilir. Lütfen bir yerden bir hasar geldiği zaman paniklemeyin. Olabildiğince akşama kadar, tek başınıza kalana kadar ya da birileri dertleşene kadar bekleyin. Çünkü ilk büyük darbede yıkılıp diğer her alanda da geminin su almasına ve geminin batmasına sebep olmamalısınız. Hayal kırıklığı yüzünden kendinizi konfor alanınıza çekmeyin. Bir olay kötü gitti, birisi sizi üzdü diye ömrünüz boyunca konfor alanına kapanıp hiç hasara uğramayacağınıza inanmak çok büyük hatadır. Tek bir yere hapsolup dünyadan soyutlanmak çok büyük hatadır. Peki hayal kırıklığına karşı neler yapabiliriz? En azından hasarı ne kadar azaltabiliriz? 1- Hayal kurup farz etmekten vazgeçin. Bütün ihtimallere bakın. Ya şöyle olursa ya böyle olursa bütün sonuçları düşünmeniz lazım. En kötü ihtimalle hazırlıklı olun. Daha iyisi olduğu zaman ya da en iyisi olduğu zaman ekstra mutlu olursunuz. Ama siz beyninizde size yapılacak güzelliği, verilecek hediyeyi ya da bir sınavın sonunda yapacağınız başarıyı Hedef koymakla aşırı hayalci olmak arasında karıştırırsanız sonunda hüsrana uğruyorsunuz. Yalancıları tanıyın. Size daha önceden 2-3 vaadini gerçekleştirmemiş bir insanı artık bir zahmet inanıp da dinlemeyin, onun koyduğu hedeflere, havuçlara koşmayın. Bir başka hayal kırıklığı insanları değiştirmeye çabalarken yaşarsınız. Lütfen insanları neyse bilin ve tanıyın ve öyle kabul edin. Hayal kırıklığınız ne biliyor musun? Ya kesin çok iyi olacak, evlendikten sonra düzelir. Çocuk yapalım düzelir. Düzelmiyor. Tanı, sonra kendinde bul suçu, onu da bulma. Dönüp de sen böylesin dediğin zaman o da diyor ki ee ben zaten hep böyleydim. İnsanları doğru tanı. Hayal kırıklığı yaşadınız mı? Gidip suratına söyleyin. Söylemezseniz ben bunu bilmiyordum ki der. Hayal kırıklığı birinci seviyede size küçük olarak yaşatan insana gidin söyleyin bunu. Söyleyin ki ders alsın, bir daha size hayal kırıklığını yaşatmasın. Birincisi onun suçudur, ikincisi sizin suçunuzdur. Ve sonuncusu. Hasar tespiti yaptıktan sonra kalkıp yürümeye devam edin, lütfen. Bir şeyler olacak, hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Aşk sizi üzecek, çok hoşlanacaksın olmayacak. Ve bir sonra seni muhteşem severek, kucaklayacak, aşık olacağın insan orada duruyor ve sen birincinin hayal kırıklığıyla evde depresif oturuyorsun. Yapma ne olur. Yürümeye devam et. Et ki bir sonraki durakta onunla buluşup otobüse binesin. Ben Enuk Tatar. Baktığınız için teşekkürler. Lütfen yazın aşağıya size hayal kırıklığına en çok ne uğrattı? Kim uğrattı? En büyük hayal kırıklığınız neydi? Ee, size verdiğim videoyu izlemeyi unutmayın. Aşağıya linkini koydum. Bakalım illüzyon size gerçeği öğrenince hayal kırıklığına uğratıyor mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.